O sıralarda yalnız kayalık ve Alekey dağlarının sınırladığı otlaklarda vahşi at sürülerinin kehüsreviymiş bu kırat. Her akşam gökyüzünün tüm ışıklarını peşine takan çoban yıldızı gibi o da at sürülerini batıya doğru çeker, götürürmüş ardından. Bir şelale gibi pırıl pırıl akan yelisi, bir kuyruklu yıldızı andıran kuyruğuyla öyle güzelmiş ki, dünyanın en usta kuyumcuları ona bundan daha parlak bir koşum yapamazlarmış. Henüz günah nedir bilinmeyen batı dünyasında bir koca meleğe benzeyen bu yaman at, eski avcılara ve tuzakla kürk hayvanı yakalayanlara insanoğlunun ilk güzel çağını, Adem'in gururlu göğsüyle bir tanrı gibi haşmetli ve korkusuz yürüdüğü günleri anımsatırmış. Bu at, kimi zaman Ohio Irmağı gibi ovalarda boyuna akan sayısız sürülerin başında yürür, kimi zaman da süt beyazlığı içinde sıcak burun delikleri pembeleşerek, ufuklar boyunca otlayan uyruklarının arasında dört nala koşar, gözden geçirirmiş onları. Bu at, her görünüşüyle en yiğit kızıl kızılderilleri bile korkudan titretecek kadar heybetliymiş. Tüm efsanelerden anlaşıldığına göre, beyazlığı bir çeşit tanrılık veriyormuş bu soylu ata. Hem tapma isteği, hem de dile gelmez bir korku salıyormuş çevresine. Ne var ki kır ve albatrosu yücelten bu beyazlığın, kimi durumlarda gizemli gücünü yitirdiği de olur. Doğuştan beyaz saçlı, bembeyaz derili albinolardaki beyazlık neden ürkütüyor, tiksindiriyor insanı? Öyle ki bu adamlar zaman zaman hısım akrabası arasında bile nefret uyandırır. Oysa Albino'nun beden yapısı başkalarından ayrılmaz, hiçbir sakatlığı da yoktur. Yalnız bu yaygın beyazlığı korkunç ve iğrenç bir yaratık haline sokar onu. Nereden geliyor bu? Doğa anlaşılmaz kötü güçleri arasında beyazlığı başlıca bir korku etkeni olarak kullanmakta hiçbir fırsatı kaçırmaz. Örneğin güney denizlerinin korkunç belası beyaz bora denilen bir fırtınadır. Tarih boyunca da çoğu zaman insanlar beyazlığı kötü güçlerin yaman bir yardımcısı olarak görmüşlerdir. Fransız tarihçi Fröysa'nın anlattığı gibi, Gen kentinde, pazar yerinde muhtarlarını öldüren beyaz kukuletalılar ne korkunçtur. Beyaz rengin doğaüstü özelliği tüm insanların kanına işlemiştir bir bakıma. Ölülerin en korkunç yanı üstlerine sinen o mermer beyazlığı değil de nedir? Sanki bu beyazlık bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da tekin değil. Kefenlerin rengini içlerine sardığımız ölülerin beyazlığından almışız. Boş inançlarımızda da hortlakların üstünde kar beyazı örtüler hayal ederiz. Tüm hayaletler beyaz sisler içinde çıkar. Bu çeşit korkulara kapılmışken şunu da ekleyelim. İncil'e göre kıyamet gününün habercisi bir kırat üstünde gelecektir. Demek ki insan en büyük, en güzel şeyleri beyaza nedenli bağlarsa bağlasın, bu rengin en derin anlamında olağanüstü görülmedik bir şeyin olduğunu yatsımaz yine de. Bu gerçeğin su götürmediğini söyleyebiliriz. Ama neden böyledir? İşte orası anlaşılır gibi değil. Acaba şimdilik içine pek korku karışmayan ama yine de bizi aşağı yukarı aynı biçimde büyüleyen bu beyazlığa örnekler gösterebilir miyiz? Bu örnekler sayesinde aradığımız gize bir ipucu bulabiliriz belki. Bir deneyelim. Ama insan öyle bir araştırmada birbirinden garip ve karışık düşüncelere düşebilir. Hayal gücünden yoksun olanlar başkasının ardından gidemezler bu diyarlara. Söyleyeceklerimizin bir bölümü çoğu insanların bildiği şeylerdir ama belki de onlar tam ne duyduklarının farkına varamamış bu yüzden de unutmuşlardır o duygularını. Sadece şu White Suntide yani beyaz pazar günü sözünü ele alalım. Bu bayramın özel anlamını doğru dürüst bilmeyen bilgisiz insanların hayal gücünü işletmiyor mu bu söz? Upuzun kasvetli sessiz ağır bir alayın yeni düşmüş kar beyazlığındaki kukuletalarıyla dertli dertli yürüyüşü gelmiyor mu gözlerinizin önüne? Amerika'nın orta bölgelerinde oturan bilgisiz ve saf bir protestan beyaz rahip ya da beyaz rahibe sözünü işitince gözsüz, boş bakışlı bir heykel canlandırmaz mıyız hayalimizde? Bu kulede zindana atılmış krallar ve savaşçıları ile ilgili efsaneler bir yana Londra'nın beyaz kulesi, dünyayı iyice görmemiş bir Amerikalı'nın hayal gücünü, Bayward kulesinden hatta kanlı kuleden çok daha fazla coşturmuyor mu? Bir de daha yüce kuleleri, New Hampshire'ın ak dağlarını düşünelim. Yalnız bu adı söylemek bile hortlamış bir dev canlandırmıyor mu insanın gözü önünde? Oysa Virginia'nın mavi sırt dağları, buğulu, tatlı uzak şeyler getirir aklımıza. Enlem boylam durumu bir yana, beyaz deniz neden ölümü aklımıza getirir de, sarı deniz deyince altın cilalı sular üstünde, huzurlu ve uzun, öğle sonları, uykulu uykulu batan ışıl ışıl güneşler gelir gözümüzün önüne. Yalnız hayallerde yaşayan elle tutulmaz bir örnek verelim. Orta Avrupa'nın peri masallarında uzun boylu solgun yüzlü bir adam vardır. Hertz ormanlarının yeşillikleri arasında hep aynı solgun yüzle, bir hışırtı bile çıkarmadan kayar gider. Niçin bu hayalet Blacksburg'ün uluyan tüm cinlerinden daha çok ürkütür insanı? Limayı insanın görüp göreceği kentlerin en garibi, en yaslısı yapan, ne görkemli tapınakları, yıkan depremleri, ne azgın denizlerin saldırışları, ne yağmursuz göklerinin katı yüreği, ne eğilmiş kuleleri, göçmüş kubbeleri, demir atmış bir yığın geminin serenlerini andıran boynu büyük açları, ne de varoşlarındaki evlerin birbirine karma karışık iskambil kağıtları gibi yaslanmış duvarlarıdır. Limanın korkunçluğu bunlardan çok rahibeler gibi beyazlara bürünmüş olmasından ileri gelir. Bu beyaz yastır, asıl insanın tüylerini ürperten. Kurucusu pizar o kadar yaşlı olan bu kent beyazlığı yüzünden daha dün yıkılmış gibidir. Bu beyazlıkta öğrenlerin gülümser yeşilliği tutunamaz ansızın ölmüş adamın donuk beyazlığı sinmiştir limanın yıkık surlarına. Biliyorum sıradan insanlar korkunç olan bir şeyde beyazlığın başlı başına bir payı olduğunu kabul etmezler. Bu beyazlık hayal güçlerini işletmeyenleri hiç de korkutmaz. Ama beyazlık hele sessiz ve yaygın olunca kimi insanların da ödünü kopartır. Ne demek istediğimi belki şu iki örnek daha iyi anlatacak. Birincisi şu Bir denizci geceliğin bilmediği bir kıyıya yaklaşıp da kırılan dalgaların sesini duyunca ilkilir ama aklını başına toplayacak kadar tedirgin olur sadece. Gel gelelim aynı adamı gece yarısı yatağından çıkarıp güverteye götüründe birden baksın ki gemisi bembeyaz bir denizde yüzüyor yakın kıyılardan kopup gelmiş sürü sürü beyaz ayıların ortasındaymış gibi o zaman bu adamı gizemli bir korku sarar. Solgu kesilir. Kefenine bürünmüş beyaz sular karşısında gerçekten bir hortlak görmüş gibi korku dolar içine. Denizi iskandil edip bir sığlıkta olmadığını anlasa da korkusu geçmez. Yüreğini de, dümenini de bir titremedir alır. Bir an önce mavi sular görmek ister çevresinde. Ama hangi denizci gelir de kaptan benim korkum geminin gizli kayalara çarpmasından falan değildi. Şu iğrenç beyazlık yok mu? İşte o allak bullak etti beni der size. İkincisi de şu, perulu bir kızıl derili için ant dağlarının her zaman karlı tepeleri hiç de korkunç değildir. Olsa olsa bu yüksek doruklardaki soğuk ıssızlığın, bu insansızlığın ortasında yapayalnız kalmanın korkunçluğunu düşünüp ürperebilir. Batı ormanlarının ardında yaşayan bir insan da tek bir ağacın, bir çalının, bir gölgenin karartmadığı bembeyaz, uçsuz bucaksız ovaları pek aldırmadan seyreder. Ama Güney kutbu denizlerinde battı batacak bir gemide soğuktan titreyen bir tayfanın durumu böyle değildir. O zavallı içine umut dolduracak acısını dindirecek gök kuşakları yerine karşısında zaman zaman acı soluğun ve rüzgarın iblisçe bir şakası gibi sonsuz bir mezarlık görüldüğünü sanır. Beyaz bustaşları kırık açlarıyla sırıtan bir mezarlık. Ama diyeceksiniz ki bana, senin bu beyazlık bölümün korkak bir ruhun çektiği beyaz bir teslim bayrağına benziyor. Sen kendini boş bir korkuya kaptırmışsın İsmail. O zaman ben de şunu söylerim size. Ne oluyor da Vermont'un kuytu ve rahat bir köşesinde her türlü vahşi hayvandan çok uzaklarda doğmuş genç, gürbüz bir tay, pırıl pırıl güneşli bir günde arkasında sallayacağınız bir vahşi manda postunun biçimini bile görmediği bir taze postun yabansı kokusunu alır almaz titremeye, kişnemeye, gözlerini korkudan fal taşı gibi açıp eşinmeye başlıyor? Otay kuzeydeki yurdunun bu sessiz çayırlarında vahşi boynuzların döktüğü kanı bilemez. Postan aldığı o yabansı koku kendi başından geçmiş hiçbir kötü şeyi getirmez aklına. Bu New England'lı tay nereden bilecek ta uzaklardaki Oregon'un kara bizonlarını? Bilemez. Ama bir de bakıyorsun ki dilsiz bir hayvan bile içgüdüsüyle dünyamızdaki kötülüğü seziniyor için için. Oregon'dan binlerce mil uzakta olsa da, o vahşi kokuyu alır almaz, boynuzlayan, karınlar deşen bizon sürüleri geliveriyor gözünün önüne. Sanki kendisi de oralarda yaşayan, belki o anda bizonların ayakları altında can çekişen vahşi taylardan biriymiş gibi. O ürkek Tay, manda postundan nasıl korkuyorsa, İsmail de süt beyaz denizlerin sessiz dalgalanışından, dağları saran buzların boğuk çatırtısından, ıssız ovaların karlarını süpüren acı rüzgarlardan öyle korkuyor işte. Gizemli belirtileri içimizde yankılar uyandıran o atsız belaların nerede olduğunu ne Tay biliyordu ne de ben. Ama o da, ben de, onların bir yerlerde var olduğundan emindik. Bu görülen dünya birçok yanıyla sevgiden doğmuş gibiyse de görülmeyen varlıklar korkudan doğmuştur. Evet, evet ama beyazlığın büyüsündeki gizi aydınlatmış değil iseniz. Aklımızın ermediği hangi gücüyle ruhumuzu böylesine sardığını bilmiyoruz. Bunlardan daha da garip, daha da gizemli bir şey var anlayamadığımız. Neden beyazlık hem kutsal şeylerin en anlamlı belirtisi? Hristiyanlar, Tanrısının öz görüntüsü, hem de insanoğlunu korkutan şeylerin korkunçluğunu kat kat arttıran bir renk? Acaba beyazlık anlatılmaz niteliğiyle dünyamızı saran o hain boşluklara ve enginlere bir ayna tutar gibi mi oluyor? yolunun beyaz derinliklerine bakınca hiçliğimizi mi anlatıyor bize? Yoksa beyazlık aslında hem renksizliğin ta kendisi, hem de tüm renklerin toplamı olduğu için mi, karlı ovaların sessiz boşluğu anlamlarla yüklü geliyor bize. Bir başka görüşe, doğa filozoflarının görüşüne uyarsak, dünyamızın tüm o güzel görkemli renkleri birer aldatmacadır ancak. Batan güneşlerin, ormanların ocağının renkleri, kelebek kanatlarının, genç kız yanaklarının altın pırıltıları yalandır. Evet ya, tüm bunlar varlıkların özünde yoktur. Onların dışına sürülmüş bir boyadan başka bir şey değildir. O yalancı güzelliklerin altında ölümden başka bir şey de yoktur. Daha derine gidecek olursak, tüm renkleri yaratan o büyülü boya aslında ışıktır yalnız. Renklerin ana kaynağı olan ışıksa, oldu molası, beyaz ve renksizdir. Eğer ışık nesnelere doğrudan doğruya aracısız vursaydı, Her şeyi bembeyaz eder. Gülleri, laleleri kendi boş rengine boyardı. Tüm bunları düşününce soluk yüzlü evren bir cüzamlı görünür gözümüze. Laponya'nın karlarında renkli gözlük takmayan inatçı yolcular gibi biz zavallılarda Tanrı'ya baş kaldırıp dünyayı saran bembeyaz koca efene baka kalırsak kör ederiz kendimizi. İşte bunların hepsinin bir simgesiydi o albino balina. Anladınız mı şimdi? Çıktığımız avın ne belalı bir avı.